İman da imanın bir rüknüdür Ona iman edildikten sonra ancak iman tamamlanmış olur. Dedik ki kaderin dört tane mertebesi vardır, dört aşaması vardır. Bunların ikisi neydi? <gülüyor> Allah Teala her şeyi ezelden bilir. Bunu bildikten sonra Allah Teala ne yaptı bu bildiklerini? Yazdı. Ne zaman yazdı bu? Kime emretti de kim yazdı? Kalem embertti ve kalem yer ve gökler yaratılmadan, yaratıldıktan sonra elli bin sene sonra, yaratılmadan önce elli bin sene sonra ne yaptı? Yazdı. Allah bunları yazladıktan sonra lirih <gülüyor> mahfuzda ne yapmakta? Bunu dilemekte. Meşiyet diyoruz buna. Ve bu meşiyetin allah Teala'nın çevni iradesinin aynı olduğunu, sıra mutabık olduğunu bu manaya geldiğini söylemiştik. Gerekli tavsili, gerekli ayrıntıyı orada getirip açıklamıştık daha sonra allah Teala meşiyetiyle dilediğini ne yapar yaratır halk eder işte bu şekilde de kulun muhayyer olduğu yani kulun özgür olduğu kulun serbest olduğu ve seçerek serbest olarak seçerek yaptığı şeyler allah Teala ne yapar ezelden bilir bunu yazar bunu diler ve bu kul da bunu dedikten sonra allah Teala onu ne yapar kulu için yaratır Bugün ise arkadaşlar kitabımızın iman faslına geldik. Kitabımızın başından beri bahsetmiş olduğumuz Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, rasullere iman, ahiret gününe iman, kadere iman. Peki bu iman nedir? Bahsetmiş olduğumuz iman, açıkladığımız iman, Tafsilini ayrıntısını yapmış olduğumuz iman, peki nedir? Kim buna girer? Kim bundan çıkar? Buna değineceğiz, bu açıklayacağız. Dersimizin başında, bu dersin başladığımızda... ...Allah'a imanın esaslarından olan... isim ve sıfatlara imanı açıklamıştık. Gereken... E, ...açıklamayı orada... ...hayli hayli yapmıştık. Aynı şekilde... ...Ahiret gününe imanı açıklamıştık. Kadere imanı açıkladık. Meleklere imana değindik. Bugün ise bu imanın ne olduğunu... hepinize inşallah açıklamaya çalışacağız. Arkadaşlar iman kelimesi Arapçada arapçada Emine ye menu, Emine ye menu. El emin fiilinden süremiştir. Yani iman kelimesinin aslı kökü yine nedir? Arapçadır. Ne demektir Arapçada iman kelimesi arkadaşlar? Aline diyorlar ki iman kelimesi Arapçada sözlük olarak bakıldığında yani bu dil bu din inmeden önce bu dil Arapça dili vardı değil mi? İslamiyet geldikten önce gelmesinden önce Arapça İnsanlar arasında konuşulan Bir dildi Ne zaman ki bu din geldi İslamiyet dini geldi O Arapçadan bazı kelimeleri çekerek Sözlük manasından çıkartıp Ona farklı manalar koydu Farklı manalar taşıdı Mesela namaz kelimesi Olan salat kelimesi Arapçada es-salah kelimesi Es-salah kelimesi Normal namaz kılmadan önce Hangi manaya geliyordu? Sözlük olarak hangi manaya taşımakta? Dua yani dua etmeye ne deniyor? Es -salah. Es salah deniyor. Salah. Dua etmeye salah deniyor. Ne zaman ki bu İslam dini beş vakit namazı emretti. İşte e belli vasitleriyle giren, belli vakitte çıkan, belli şekillerde yapılan, rükümleri olan, vacipleri olan, fazları olan, e sinnetleri olan, kıyamında Kur'an okunan, ondan çıkmak istediğiniz zaman selam vererek çıktın, bir ibadete denen, ibadete denen ne dendi? Es-salah artık o günden itibaren as kelimesi, salâh kelimesi salat kelimesi denildiğinde söylendiğinde akla ne gelmekte? o bildiğimiz namaz hakkı gelmekte işte iman kelimesi de bu tür kelimelerden bir tanesi bu din geldikten sonra insanlara Allah'a imanı Resullere imanı peygamberlere imanı ahiret dinlerine imanı istedikten sonra ki daha önceki dinler, dinlerde de bu istendi bu iman kelimesi sözlük manasından çıktı artık ne oldu? şer'i mana, din bakımından kullanılan bir kelime oldu ve o artık dini bakımından ne yapılmaya başlandı? Anlamaya başladı. İşte bu kelimenin dini olarak değil de sözlük manasına baktığımız zaman aslı emine ye'menu el emin manasına gelen tasdik etmek. Ama nasıl bir tasdik etmek? Yalnızca tasdik etmek mi? Dil bakımından değil. Tasdikle birlikte ne demek tasdik etmek? Doğrulamak doğrulamak, onaylamak. Ama nasıl onaylamak arkadaşlar? Onaylamanı istendiğin şeyi icabet ederek, onay önererek, senden istediğin bir şeyi yerine getirerek onaylamak. Yoksa sadece sözlük manasında bile <gülüyor> kalbi bir onaylamak, akıldan tamam ben de katılıyorum demek değil. Mesela Allah kuran Kuran'ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki: "Felan esleme İbrahim ve oğlu." İsmail Allah'ın emrine teslim olunca neydi allah Teala'nın ona için olan emri? Oğul. Babasının, oğlunun ne yapması? Kurban etmesi. Diyor ki Allah-u Teala فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ İkisi birlikte Allah'a teslim olup oğlunu diye yere yatırınca de <gülüyor> دَيْنَاهُ Biz ne yaptık? İbrahim'e nida ettik, seslendik. allah Teala seslendik. Ya İbrahim dedi ki ey İbrahim sen bizim rüyamızı ne yaptın? Tasdik ettin, doğruladın. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bu rüyayı gördüğü gece uyandığında zaten ne yapmıştı bu rüyayı? Tasdik etmişti değil mi? Doğrulamıştı. Ama dikkat edin İbrahim Aleyhisselam'ın rüyayı görüp fiile geçirme, eyleme geçirme aşamasından sonra Allah Teala ne diyor? Sen rüyayı ne yaptın? Doğruladın. Buradaki tasdik etme manasına baktığınız zaman dilde onda bile ne var arkadaşlar olayı fiile geçirme isticabe yani icabet etme doğrulamanı istediğin ikrar etmeni etmen istenen şeyi ne yapman var yönelmen ona icabet etmen var yani dil bakımından bile ben inanıyorum mesela genelde bizim halkımızda bu söz vardır işte biz Allah'a inanıyoruz sonuçta imanımız var, var. ama amel yok neden kaynaklanmakta? Çünkü iman kelimesinin sadece doğrulamak, onaylamak, tasdik etmek olduğunu zannetmekten kaynaklanıyor. Şimdi imanımız var. Biz de Allah'ın olduğuna inanıyoruz. Diyerek zannediyorlar ki insan ne olabiliyor? İman etmiş olabiliyor. Halbuki imanın sözlük manasında bile ne var arkadaşlar? Bir icabet etme var. Olaya ne var? Bir yöneliş var. Sözlük manasından bile. Peki bunun şer'i manası nedir? İman etmenin şer'i manası nedir arkadaşlar? İman iman nedir? Şer'an ne deriz biz iman tarif ederken? Kalp ile Dil ile ikrar. Organlarla, ağızlarla amel. Etmeni. Dikkat ederseniz 3 tane imanın neyi var? Rükni var. İmanın 3 tane rükni var. Bunlardan bir tanesi ne yapması tasdik etmesi, dilinle yapması bunu Söyle, söylemesi, yani. azaların da bunu ne yapması, amel, et. amel etmesi, azaların da bunu ne yapması gerekiyor, amel etmesi gerekiyor. Ancak bu takdirde olursa, o kişi ne olmuş oluyor? İman etmiş oluyor. Nam. Diyor ki, aleyküm selam, ahbaba, olarak. Vardır. Alimler imanı açıklarken, imanı tarif ederken diyorlar ki iman kavulü lisan, kavulü kalbi ve kavulü lisan diyor. İman açıklarken diyorlar ki kavulü lisan veya da kavulün ve amel diyorlar. İman kavildir ve nedir? Ameldir. Ne demek kavil ve amel? Söyledim. Söyledim. Kavil söz demek. Ancak bundan kastettikleri sadece dil ile söz değil. Çünkü kavil yani kavil söz manasında. Bunu diyor ki, kalbin neyi vardır? Bir kavli vardır. Kavil. Bir de vardır? Ameli vardır. Dilim bir de kavli vardır. Bir de vardır? Ameli vardır. Ağzaların neyi vardır sadece? Ameli vardır. Ağzaların kavli yoktur. <gülüyor> Dikkat edin bir daha tekrar alalım bazı ilim ehli imanı tarif ederken kısaca diyorlar ki iman kavlun ve amel iman kavil sözdür ve nedir? ameldir. Sonra geliyorlar şimdi biz imanın üç tane esası olduğunu söyledik. Dedik ki biri neydi? Kalp. Sonra il, sonra azalarla amel. Şimdi biz kavil ve amel dedik. Ne demekti kavil? Söz. Kalbin kavli ne arkadaşlar? Kalbin kavli İtikad etmesi, inanması Kalbin kavli ne yapması İnanmak. İnanması Peki am kalbin ameli ne <gülüyor> Kalbin ameli ne Tevekkül etmek Allah'a e, Allah'tan umut etmek Allah'tan korkmak Değil mi Sevmek, sevmek, sevmek. Buğz etmek Bunlar hep ka kalbin neyi Amel et, Ameli yani. Kalbi ikiye ayırıyoruz. Kalbin neyi Kavli, kavli. ve kalbin ameli. ameli. Kalbin kavli nedir? İnanmak. İtikad etmek. İyi etmez, inanması. Ne inanması? Bir Allah'ın var olduğuna, ibadete tek layık ilah hak ilahın o olduğuna ve onun isim sıfatlarının olduğuna. Kalp ne yapacak? İtikad edecek. Bu yeterli mi? Değil. Değil. Kalbin ne yapması gerekiyor? Amel etmesi gerekiyor. Amel. Amel etmesi gerekiyor. Kalbin amelleri nelerdir? Birçok ameli vardır kalbin mesela niyet Kalbi. niyet etmek namaza girerken başka ibadetlere yönelirken yapmış olduğumuz niyetin yeri nerededir? Kalp. Kalp. Kalp. niyet kalbin neyidir? Amelidir. amelidir sonra geliyoruz dil dilin kavli nedir? dilin kavli dilin sözü kelime-i şehadet dilin kavli kelime-i şehadet yani dilden söylenmesi istenen ilk itikadi şey nedir? Yani, kelime-i eğer dil bunu söylemezse bir ki kalbiyle inansa bir ki kalbiyle amel etse diliyle söylemeye gücü yettiği halde söylemezse hedi sünnet-i i icmasıyla o kişi mümin olmamıştır adam diyor ki ben iman ediyorum yani inanıyorum bakın iman kelimesidir ki ne yapmaktı sözlük manası neydi tasdik edip icabet etmek ikrar etmek ama adam diyor ki ben dilimle ne yapmıyorum Söylemiyorum. <gülüyor> yani benim diyor tasdikim, onaylayışım, ikrarım tazelenir de kalbimle, dilimle diyor ne yapmıyorum bunu. Söylemiyorum. Bu kişi mümin olur mu? Olmaz. Ehl-i sünnet üzere cemaat icmasıyla. Peki dilin ameli neydi? Dilin ameli. Dilin ameli. Mesela namazda Fatiha'yı okumak dilin neyidir? Amelidir. Amelidir. Secdede ruku'da Subhan rabbiyal e a'la, Subhana rabbiyal e azim demek. Bunlar dilin amelidir. Sonra geliyoruz ağızlara. Ağızın kabili var mı? Yok. Ağızın kabili yok. Ağızların organlarının sadece neyi var? Amelimi Bu tarife göre, bu karışık açıklamaya göre daha sonradan gelen müteahhir, geç ilim ehli, ehli sünnet cemaat ilim ehli imanını tarif etmişler. Demişler ki iman kalbiyle ile itikat, dil ile söylemek, ağızla ne yapmak? Amel etmek. Ama bunu mesela Ahmet'in amel ne diyor? El iman kavlun ve amel ve niye? İman nedir? Kavildir. Ameldir ve niyettir. Kavilden kastımız neydi? Kalbin kav, kalbin neyi var arkadaşlar? Kavli var. Ve kalbin ameli var. Dilin kavli var. Dilin ameli var. Bu şekilde ne yapılır? Açıklanır. İman Bukhari diyor ki, İmam Bukhari, tuftul emsara bütün Mısır ne demek Mısır Arapçası Mısır emsar şehirler tüm eski şehirler yani o onun zamandaki Yemen Bağdat Kufe Medine Mekke Şam tuftul emsar ve edrektu nahve elfin min ulema'il muslimin ve bin tane diyor yaklaşık olarak bine yakın alimle beraber oturdum onlarla görüştüm bine yakın ilim ehline yani bakın Buhari'nin bin tane hocası varmış. Kulluhum yakulun. Onların her biri diyordu ki el imanu kavlun ve amel. Her biri diyordu ki iman nedir? Kavlun, kavlun ve ameldir. Söz ve amel derken açıkladığımız taksiyede. Yani Buhari'nin bu sözünden şey anlaşılır mı? İtikat etmek imandan değildir. Şimdi Diyelim ki birisi geldirir ki bak Hasan Buhari diyor ki İmam Buhari iman kavlün ve amel. kavil ve ameldir. Yani itikat kavlin manası nedir? Kalbin evet. kavlin manası nedir arkadaşlar? <gülüyor> Kalbin kavli ve ameli, dilin kavli ve ameli vardır. Bu oradan kastedilen nedir? Budur. Yine Buhari'nin iman kavil ve ameldir. Söz ve ameldir. Ben Manası, içerdiği mana nedir? kalbin kavli ve kalbin ameli dilin kavli ve dilin